Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, 24 Haziran 2020 tarihinde meclis gündemine giren gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki kanun teklifi başlıklı torba yasa tasarısının 28, 29 ve 30. maddeleri gıdaya yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeler içerdiği iddia edildi. Bu kapsamda her türlü yazılı görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan Ve ticari reklam kapsamına girmeyen gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar yanıltıcı yayın olarak tanımlanmakta ve 20 ila 50 bin lira para cezası verilmesi öngörülmekte. Yasa teklifindeki yanıltıcı yayın tanımı çok geniş ve belirsiz. Neyin yanıltıcı yayın kapsamında değerlendirileceği, bu değerlendirmeyi yapacak kişilerin kimler olacağı, bağımsız karar verip vermeyecekleri net değil. 13 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun teklifine karşı 50'ye aşkın kurum ve topluluk birlikte imza kampanyası başlattı. İlgili yasa teklifi bu haliyle halkın sağlıklı bilgiye erişiminin önünü kapatmakta ve kamu çıkarlarıyla uyuşmamakta. Bir araya gelen 50'ye aşkın kurum sağlıklı bilgiye erişimi engelleyecek söz konusu maddelerin yasadan çıkarılmasını ve halkın bilgi edinme hakkını esas alan mekanizmalara destek olunmasını talep ediyor. İmza kampanyasına destek olmak için gıdaya sansür getiren maddelerin geri çekilmesi için change.org.taksim gıdada sansure hayir adresinde bu 50 kurum bir imza kampanyası başlattı. Ve bugün yapılan görüşmelerde buna ilişkin maddelerin görüşmesi gelecek haftaya ertelendi iyi bir haber olarak. Ordu Fatsa'da madenlere karşı başlattığı "Sessiz Çığlık" adlı kitap okuma eylemi dün Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Ağıl köyünde yapıldı. Altın madenine karşı direnen bölge halkı kitaplarıyla köy meydanında bir araya geldi. Ağıl köyünden yurttaşlar Twitter hesabından şöyle dediler: "Bizler bugün eylemdeyiz. Ülkenin dört bir yanında madene karşı direnen tüm yöre halklarıyla dayanışıyoruz. Kemaliye'mizde, köyümüzde altın madeni istemiyoruz." Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada Trabzon'da yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde çalılık alanda örtülü yangın çıktığını anımsattılar. Ortahisar, Akçabat ve Yomra itfaiye ekipleri anımsattılar. Ortak çalıştı ve söndürdü. Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakan ateşler yangınları davetiye çıkarıyor. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları insanların canını malını tehdit edebilmekte. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçiyor. Bu nedenle hiçbir gerekçeyle kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmaması Sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere atıl olmasını istirham ediyorum demiş vali Zorluoğlu. 40 ülkeden 350'den fazla bilim insanı ve çevreciler nesillerinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan Balina ve Yunusları korumak için acil küresel eylem çağrısı yaptı. Bilim insanları ve çevrecilerin imzaladığı mektupta Balina ve Yunusların soylarının bıçak sırtında olduğu belirtildi. Denizlerdeki aşırı kirlilik ve sömürüye karşı önlem alınmaması nedeniyle bu türlerin soyunun bizim yaşam süremiz içinde tükenebileceği uyarısı yapıldı. Mektupta büyük balina türlerinin bile tehlike altında olduğu vurgulandı. Mektuba öne yak olan deniz bilimci Mark Simmons, ''Bu balinaların tehlike altında olduğunu fark etmemizle herkesin eyleme geçeceği tarihi bir an olsun.'' Diyor. ve dünyanın birçok yerinde yara almış balina popülasyonları av yasağı sayesinde toparlanma şansı bulduysa günümüzde insan kaynaklı kirlilik, yaşam alanlarının kaybolması ve küresel iklim değişikliği gibi nedenlerle balinalar ciddi tehdit altında. En büyük tehditlerden biri de okyanuslardaki balık ağı kalıntıları. Yılda yaklaşık 300 bin balina ve yunusun denizlerdeki ağlara takılarak öldüğü tahmin ediliyor. Mektupta imzası bulunan bilim insanları balina ve yunusların nesillerinin tükenmesinin önüne geçilebileceğini ancak bunun için hemen harekete geçilmesi gerektiğine belirtmişler. Orta Hindistan'da soya fasulyesi çiftçileri yerel olarak geliştirilen popüler bir tohum çeşidinin bu muson mevsiminde bölgeyi vuran düzensiz yağmurlara ve haşere saldırılarına dayanamadığını kanıtladıktan sonra hükümetten bu konuda tazminat istiyor. Mathia Pradesh eyaleti çevresindeki ekinlerinin büyük bir kısmını kaybeden yüzlerce çiftçi Ağustos ayında yaklaşık 2 hafta durumu protesto etti. İklim uzmanları iklim değişikliğinin daha düzensiz hava koşulları getirdiğini ve yüksek verimli ürün çeşitlerinin iklim aşırılıklarına dayanamadığının kanıtlandığını ve bu tür protestoların dünya çapında artması ve tohum takasının da gerekli olacağını söyledi. Bopal'ın Madhya Prateş başkenti Hinoti'deki 8 hektarlık yani 20 dönümlük çiftliğinde soya fasulyesi yetiştiren Santoş Nagar veriminin hiçbir zaman bu yıl kadar olduğu kadar düşük olmadığını söyledi. Thomson Reuters Vakfı'na yaptığı açıklamada Ağustos ayındaki şiddetli yağmurlar yaygın bir beyaz sinek ve istilası ile birleştiğinde mahsulünü mahvettiğini söyledi. İklim krizi derinleşerek devam ediyor. Biz de buna karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin gelecek. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesfunan Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil